Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti tüm Müslüman aleminin üzerine olsun. Dünyadaki ne kadar şu an zulüm gören Müslüman kardeşlerimiz varsa, Rabbim acilen onlara Rabbim yardım eylesin. Evet. Kur'an-ı Kerim tefsir dersimize inşallah bu akşam kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Şuara suresinin 192. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu akşam... 192. ayetinden almak üzere ne yapacağız? Dersimize devam edeceğiz. 220. ayete kadar da almaya çalışacağız. Evet. Şimdi ilk ayet alacağımız 192. ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ve innehu letenzilu rabbil alemin. Evet. Ne diyor? Muhakkak bu alemlerin Rabbinin indirdiğidir. Evet. Yani Allah Azze ve Celle bir başka ayet-i kerimede dediği gibi onlara ne diyor? Rahman'dan yeni bir öğüt gelse muhakkak ondan yüz çevirirler. Evet. Şu ara suresinin Beşinci ayeti kerimesinde. Burada Rabbinin indirdiğinden maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Evet sözü edilen Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Peygamber aleyhissalatü vesselama onu vahyetmiştir. Evet. Daha sonra Ne diyor? nezele bihi ruhul emin evet yani onu ruhul emin indirdi evet yani ne demek ruhul eminden kasıt nedir burada Cebrail Aleyhisselam evet Cebrail Aleyhisselam indirmiştir şimdi selef'ten eskilerden yani birçok kişi İbn Abbas radıyallahu anh, Muhammed bin Kat Muhammed bin Kata Katade Atiye el-Aufi Sütli, Dahhak Zühri ve İbnü Cübeyde böyle söylüyorlar. Yani bu diyorlar Cebrail Aleyhisselam'dır. Evet. Bakara suresi 97. ayet-i kerimesinde Allah azze ve Celle de ki kim Cebrail'e düşman ise muhakkak ki o onu Allah'ın izniyle kalbine indirmiştir. Evet. Allahu Zevcelle diye bir yer başka bir ayet-i kerimede bu indirenin Cebrail olduğunu ne yapıyor bize belirtiyor. Evet. Daha sonra ale kalbika li tekuna minel Evet. Yani uyarıcılardan Olasın diye kalbin üzere. Evet. Yani onu çok kerim güvenilir Allah nezdinde yüksek bir mevkiye sahip meleği alada kendisine itaat olunan bir melek indirmiştir. Uyarıcılardan olasın diye indirmiştir. Evet bunu sana indirdi uyarıcılardan olasın diye. Onunla o kitabı aykırı hareket eden ve onu yalanlayanlara Allah'ın azap ve imtihanını bildirerek uyarman ve ona uyan müminlere de onunla müjdelemen için. Daha sonra Allah Azze ve Celle ne diyor? Bilisanin arabiyim mubin. Evet. Yani apaçık bir Arapça lisan ile diyor bak. Arap Apaçık. Arapça bir lisan ile indirdi. Yani biz sana bu Kur'an-ı Kerim'i senin konuştuğun dil ile yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dili neydi? Arapçaydı değil mi? Yani konuştuğun dil olan fasih eksiksiz ve kapsamlı bir Arapça ile indirdik ki böylelikle apaçık seçik anlaşılır olsun değil mi? O eğer başka bir lisan ile gelseydi ne yapacaktı o metkeli müşriklere itiraz edeceklerdi. Niye bizim dilimizde gönderilmedi Kur'an? Yani biz buna itiraz ediyoruz diyeceklerdi. Ama ne yaptı Allah Azze ve Celle? O toplumun diliyle o Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Evet. Daha sonra Allah Azze ve Celle ne diyor? Şüphesiz ki o daha öncelerin kitaplarında da vardır. Daha öncekilerin kitaplarında da vardır. Yani Allah Azze ve Celle şüphesiz bu Kur'an-ı Kerim öncekilerin kendi nebilerinde naklettikleri kitaplarında söz konusu edilmiş ve ona dikkat çekilmiştir. Yani daha önceki kitaplarda da bu var. Evet bu söylenilen. Mesela <gülüyor> ee, bu ayetle alakalı Saf Suresi 6. ayet kerimesinde hani Meryem oğlu İsa'da Ey İsrailoğulları! Muhakkak ben Allah'ın size gönderdiği Resulüyüm. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ve adı Ahmet olan. Evet peygamber efendimizin bir başka ismi olan Ahmet. Ahmet olan Resulü müjdeleyici olarak geldim demişti. Evet bunu İsa Aleyhisselam ne yaptı o ümmete? Söyledi. Dedi ki benden sonra gelecek bir peygamber var. Onun ismi de nedir? Ahmet'tir. Evet. Daha sonra Allah Azze ve Celle ne diyor? أَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آيَةً اَيْ عَلَمَهُ اُلَمَاءُ bani إِسْرَائِيلٍ Evet. Acaba İsrail oğulları, alimlerinin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir diyor. Allah Azze ve Celle. Yani buna dair doğru bir şahit olarak o İsrail oğlarının alimlerinin Kur'an-ı Kerim'den okudukları kitaplarında söz edildiğini görmeleri kendileri için yeterli değil midir acaba? Evet. Maksat ellerindeki kitaplarda bulunan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun peygamber olarak gönderilmesinin ve ümmetinin niteliklerine dair bilgileri itiraf edip söyleyen aralarındaki adaletli ilim adamlarıdır. Evet. Mesela Araf suresi 157. ayette onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de ne diyor? Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulacakları kendilerine iyiliği emreden ümmi nebi olan o resule uyarlar diyor. Evet Araf suresi 157. ayet-i kerime. Sonra Allah azze ve celle Kureyşlilerin bu Kur'an'a karşı aşırı inatları ile onun ileri derecedeki küfür ve inkarlarını ne yapıyor haber veriyor. Şayet Allah bu kitabı Arapçanın tek bir kelimesini dahi bilmeyen, Arap olmayanlardan bir adama indirmiş olsaydı, ona bu kitabı açık seçik beyanı ve fasadı ile bildirmiş olsaydı, yine de ona iman etmeyeceklerdi. Evet. Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle, 198 ve 199. ayet kerimelerinde şöyle buyurur. Ne diyor? Ve lev nezzalnahu ala ba'dil a'cemin. Faqara uhu alehim ma bihi mu'minin. Eğer biz diyor onu Arapça bilmeyen biri üzerine indirmiş olsaydık. Evet. Eğer biz onu Arapça bilmeyen biri üzerine indirmiş olsaydık, o da bunu onlara okusaydı, o da bunu onlara okusaydı, onlar yine ona iman etmezlerdi diyor. Evet. Nitekim bir başka ayette, Hicr Suresi 14 ve 15. ayette Allah Azze ve Celle, onların bu halini şöyle bizlere haber veriyor. Diyor ki. Onlara diyor gökten bir kapı açsak da, gökten bir kapı açsak onlara, oradan yukarı çıksalar muhakkak ki ne diyecekler? Gözlerimiz döndürülmüş. Hatta biz büyülenmiş bir topluluğuz diyecekler diyor Allah Azze ve Celle. Yani onlara bunu da yapsa hiçbir faydası yok. Onlar yine de iman etmeyecekler. Evet. Yine Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Eğer diyor biz onlara gerçekten melekleri indirseydik, gerçekten melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsalardı ve istedikleri her şeyi karşılarına toplayıp onlar yine de Allah dilemedikçe iman etmezlerdi diyor. Evet Enam suresi 111. ayet-i Yine Yunus suresinde Allah azze ve celle Doğrusu üzerlerine Rab'lerinin azap sözü hak olmuş bulunanlar iman etmezler. Onlara her türlü ayet gelse bile acıklı azabı görecekleri ana kadar diyor. Evet. Yani Allah Azze ve Celle tabii her şey onun dilemesine bağlı. O dilemedikçe hiç kimse ne yapamaz hidayete eremez. Kimse kimseye hidayete erdiremez. Kalpleri bilen O'dur. Kalpler O'nun elindedir. Rabbim kime hidayet vereceğini çok iyi bilir. Biz bazen diyoruz ya, ya bu niye hidayete? Biz o anlatıyoruz neden anlamıyor? Neden bizim iman etti, bizim söylediğimiz gibi, bizim iman ettiğimiz gibi etmiyor? Demek ki Rabbimin bir bildiği var. Yani düşünün peygamberler tek başına ölen peygamberler olmuş. Tek başına ölmüş. Hiç kimse hidayet erdirememiş. Bizim peygamberimiz de o kadar cefakarlık çekiyor. Üzülüyor, darlanıyor ama hidayet erdiremiyor. Değil mi? Kendi akrabalarına, amcasına. O yüzden değerli kardeşler Rabbimin elinde. Her şey onun elinde. O kalpleri en iyi bilen o. Kime ne zaman hidayet vereceğine, Kime ne zaman tevhidi nasip edeceğini o bizden çok çok iyi biliyor. Evet. Daha sonra Allah Azze ve Celle كَذَارِكَ سَلَكْنَاهُ ف۪ي قُلُوبِ Biz onu diyor, biz onu günahkarların kalplerine öyle bir yerleştirip soktuk ki diyor. Evet. Yani Rabbimiz işte biz yalanlamayı, küfrü, bile bile inkarı ve inadı günahkarların kalbine böylece soktuk. La yukminune bihi hatta yaravul azabel elim diyor. Evet. Onlar acıklı azabı görünceye kadar artık ona iman etmezler. Evet. Yani o vakit. Zalimleri ileri sürecekleri mazeretlerinin bir faydası olmayacak o günde, kıyamet zamanında. istedikleri kadar mazeret ileri sürsünler. Evet Lanet onlara ve kötü yurt onlaradır. Daha sonra Allah'ın azabı ne diyor? Onlara ansızın gelecek ve farkında bile olmayacaklar diyor ayet. Hemen ardından acaba bize mühlet verilir mi derler. Evet. Yani o azabı göreceklere vakit kendi kanaatlerine göre Allah'a itaat olan amellerde bulunmak üzere kendilerine azıcık bir mühlet verilmesini temenni edecek o kimseler. Yüce Allah bir başka ayet-i kerimesinde diyor ki sen insanları kendilerine o azabın geleceği gün ile korkut. O gün zalimler şöyle diyecekler diyor. Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar geciktir de senin çağrını kabul edelim. Peygamberlere uyalım. Halbuki daha önce siz kendiniz, kendiniz için hiçbir zeval yoktur diye yemin etmemiş miydiniz diyor Allah Azze ve Celle. İbrahim suresinde. Evet. Yani değerli kardeşler bize burada ne düşüyor? Bize burada... Ölüm bize gelmeden önce aklımızı başımıza alalım ve amellerimizi çoğaltalım. Salih amellere yapışalım. Evet. Yarın bir gün dediğim gibi çok geç olur. Ölüm bize geldiği zaman Yarabbi ne olur beni dünyaya gönder. Yapmadıklarımızı yapalım. Evet. Peygamber Efendimizin sünnetine uyalım. Allah'ın kitabına uyalım desek de Allah muhabbeti çok geç olabilir. Evet. Rabbim bizlere Dediğim gibi Kur'an'a, sünnete uyup tevhid inancını cümlemize nasip eylesin. Evet. Daha sonra Allah Azze ve Celle devam ediyor. Diyor ki 204. ayette <gülüyor> Acaba bunlar diyor azabımızın mı çabuk gelmesini isterler? Evet. Yani bu onların bu tutumlarını reddetmek ve onları tehdit etmek anlamındadır. Çünkü onlar Allah Resulüne söylediklerini yalanlamak ve azabı uzak gördüklerini anlatmak üzere ne dediler Ankebus suresi 29. ayet kerime kerimede? Bize Allah'ın azabını getir. Bize Allah'ın azabını getir dediler. Evet Yine ne diyordu Ankebus suresinde? bununla birlikte senden azabı çabucak isterler. Eğer belli bir vade olmasaydı diyor Allah, azap onlara elbette gelirdi. Andolsun onlar farkında olmaksızın azap kendilerine ansızın gelecektir diyor. Senden azabı çabucak isterler. Muhakkak cehennem kafirleri kuşatıcıdır diyor. Evet. Daha sonra 205, 206 ve 207. ayet kerimelerinde ne diyor Allah? Eferâ Eytâ İmmet'te'anehum Sinîn Thumme jâ'ehum Mâ kânû yû'adûn Mâ agnâ'anuhum Mâ kânû Evet. Ne dersin? Biz onları nice seneler geçindirsek sonra onlara vaad olundukları gelse faydalandırıldıkları nimetlerin onlara bir yararı olmaz değil mi? diyor Allah Azze ve Celle. Yani ne demek? Biz onlara istedikleri kadar uzasa dahi bir süre tanısak, onları geciktirsek, arkasından onlara Allah'ın emri gelse, içinde bulundukları hangi nimetin onlara bir faydası olacak ki? Mesela Naziyat Suresi 46. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Diyor ki onların onu görecekleri gün bir günün bir akşamından yahut kuşluğundan başka durmamışlar gibi gelecek onlara diyor. Evet kıyamet günü yani ansızın gelecek ve ne yapacak bütün insanlar? Bir parça kaldık yani bir günden daha az kaldık dünyada zannedecekler. Evet Rabbim hazırlanmayı nasip etsin. Yine ne diyor Allah Azze ve Celle? Bakara suresi 96. ayet-i kerimede onların her biri kendisine bin yıl ömür verilsin ister. Halbuki ömrünün uzatılması kendisini azaptan kurtarmaz. Evet. Yine Leyli suresi altalıp aşağılara yuvarlandığı zaman malı kendisine fayda vermez diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Bununla alakalı bir hadis-i şerif var. Sahih hadiste. Müslim Ahmet bin Hanbel'in müsledine geçen sahih bir rivayette. Kafir getirilir diyor. Ve cehennem ateşine bir defa daldırılır çıkartılır. Sonra ona şöyle denir. Hayır namına bir şey gördün mü sen? Nimet adına bir şey gördün mü? O şöyle diyecek. Diyecek ki Allah'a yemin olsun ki hayır Rabbim diyecek. Sonra dünya hayatında en çok sıkıntı çekmiş, en ileri derecede sefalet görmüş kişi getiriliyor. Cennete bir defacık daldırılır, sonra da ona şöyle denir. Hiç sefalet diye bir şey gördün mü? O da diyecek ki Allah'a yemin olsun ki Rabbim hayır. Yani hiçbir şey görmemiş gibiyim diyecek. Yani bir defa cehenneme daldırıp çıkarsa dahi, bir defa cennete çıkarılıp dal, e, daldırılıp çıkarılsa dahi o kişi bunu söyleyecek. Evet. Daha sonra 208 ve 209. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle. Biz diyor uyarıcıları olmaksızın hiçbir ülkeyi helak etmiş değiliz. Bir hatırlatmadır. Biz zulmedenler olmadık diyor. Yani ne diyor bir başka ayette İsra suresi 15. ayette biz bir Resul görmedikçe azaplandırıcılar olmadık. Yine Kasas suresi 59. ayette Rabbin ana şehirlerine onlara ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe ülkeleri helak edici değildir ve biz halkı zalimler olmadıkça ülkeleri helak edenlerden olmadık diyor. Evet. Daha sonra Allah Azze ve Celle batılın kendisine önünden de arkasından da hiçbir şey erişemeyeceği aziz olan kitabına Kur'an-ı Kerim'e dair haber vererek onu hikmeti sonsuz hakim her türlü övgüye layık olan Hamid tarafından indirildiğini bu kitabı Allah tarafından desteklenmiş Ruhul Emin'in indirdiğini bildiriyor. Ne diyor aksine? وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِشْ şeyatin. Evet. Onu şeytanlar indirmemiştir diyor. Sonra Allah Azze ve Celle onu şeytanların indirmesinin üç bakımdan imkansız olduğunu belirtiyor. Üç bakımdan imkansız olduğunu. Bunların ilki böyle bir şeyin onlar ile bağlaşmayacağıdır. Yani onlar böyle bir şey istemezler. Böyle bir şeyin peşinde de gitmezler. Çünkü bozgunculuk ve kulları saptırıp yoldan çıkarmak onların karakteristik özelliklerindendir. O şeytanın ve şeytanın avanelerinin. Evet. Halbuki bu kitapta iyilik emredilmekte, kötülükten alıkonulmaktadır. Evet. Allah Azze ve Celle bu kitapta ne yapıyor? İyiliği emrediyor ve kötülükten bizleri ne yapıyor? Uyarıyor. Evet. Evet. Daha sonra ne diyor? Vema yembaqil hüm vema yestetiğun. Bu onlara yaraşmaz diyor. Bu onlara yaraşmaz. Ve zaten buna güçleri de yoktur. Evet. Yani eğer böyle bir İşi yapmak onlara yaraşacak olsa dahi onların buna güçleri yetmez. Mesela Haşr-ı Suresi 51. ayet kerimesinde Allah Azze ve Celle şayet diyor. Biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik muhakkak ki Allah'ın korkusundan onun başını eğerek dağılıp parça parça olduğunu görürdün diyor. Haşr suresi 51. ayet-i kerime. Evet. İnnehum anis sem'i lem'azulun. Evet. Çünkü ne diyor Allah? Onlar işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. Nitekim cinlerin halini haber vererek Allah Azze ve Celle gerçekten biz göğe doğru yükselmek istedik de onun güçlü bekçilerle ve alevli ateşlerle doldurulmuş olduğunu gördük. Halbuki gerçekten biz dinlemek için orada bir yer bulup oturuyorduk. Şimdi ise kim dinlemek istese kendisini bekleyen alevli bir ateş bulur. Doğrusu biz yerde bulunanlar için şer mi murad edildi yoksa Rableri onlar hakkında hayır mı murad etti bilmiyoruz diye cin süresinde 8. 9. ve 10. ayet-i kerimelerinde Allah azze ve celle bizlere bildiriyor. Evet. Daha sonra 213. ayet-i kerimede Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Fe la ted'u Allahi akhara minel muazzabin." O halde diyor. O halde Allah ile Birlikte başka bir ilaha dua, et, dua etme. Evet, O halde Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Evet Allah Azze ve Celle burada peygamberimizi uyarıyor. Peygamberimizin başka bir ilaha Allah'tan başkasına dua etme. Ondan bir şey umma medet umma diye bir şey var mı? Mümkün değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece Allah'a dua eder. Sadece ondan medet bekler. Sıkıntısını ona havale eder. Ama burada sadece peygambere değil. Bizler olan peygamberin ümmetine de Allah Azze ve Celle'nin bir uyarısı var. Diyor ki bana dua edeceksin. Sadece benden isteyeceksin. Sadece benden medet umacaksın. Bana yalvaracaksın. Allah Azze ve Celle'nin bizlere burada uyarısı var. Eğer benden başka herhangi bir şeye, herhangi bir kimseye bu ölü olur diyor. Bana dua ettiğin gibi benim gücümün yettiği herhangi bir şeyde de gidip de yalvarırsan, ona dua edersen o zaman işte ne yaparsın? Bana şirk koşmuş olursun. Allah muhafaza. Evet. O yüzden değerli kardeşlerim, yani bugün bakıyorsun... İnsanlar Allah'tan başkalarına dua edip yalvarıyorlar. Sıkıntısını gidermek için mesela gidip değil mi alimlerimiz bazı Allah dostlarının evliyalarımızın türbeleri var mesela kabirleri var. Gidip oraya adam ne yapıyor oradan bir şeyler umuyor. Medet umuyor oradan. Oraya dua edip oraya yalvarıyor mesela. Oradan sıkıntısını gidermesinin mesela söylüyor. Oradaki ölüden medet umuyor mesela. İşte Allah azze. Çünkü diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dua, ibadetin ta kendisidir. Evet. Dua, ibadetin ta kendisidir. La ilahe illallah ne demekti? Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. O yüzden bizler Allah'tan başkasına dua edip yalvarmayız. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesle. Ancak sana ibadet ederiz. Yalnız senden yardım isteriz. Evet. Burası çok önemli değerli kardeşlerim. Burada... Allah Azze ve Celle. Ayrıca devam ediyor. Ne diyor? Ve en viri asiretikel Aşiretini en yakın akrabanı uyar diyor. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında akrabaları değil mi? Allah'a şirk koşan bir Mekkeliler var. Yani Allah'tan başkasına hem Allah'a dua eden hem de Allah'tan başkalarına dua edip yalvaran, o ilahlarına dua eden, değil mi? Akrabaları var. O yüzden Allah azze ve celle diyor, aşiretini ve en yakın akrabanı uyar bu konuda. Allah azze ve celle çok hassas bu konuda. Diyor ki bana benden başkasına dua etmeyin. Çünkü neden? Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bize şah damarından da yakın olduğunu söylüyor. İlmen Dua edenin, ben diyor kuluma yetmez miyim diyor. Bana dua eden kulumun duasına icabet ederim diyor. Evet. Rabbimiz bizi en iyi işten, halimizi en iyi bilendir. O yüzden bizim duamızda ona yapmamız gerekir. Evet. Daha sonra ne diyor? Ne diyor? <gülüyor> Vahfid cenahake limet limenit minel mukminin sana uyan müminlere de kanadını indir diyor. Sana uyan müminlere de kanadını indir. Evet. Daha sonra fe in asawka fa kul inni Sana isyan ederlerse bu hususta muhakkak ben yaptıklarınızdan uzağım de. Evet. Yani bu özel anlamı ile uyarıcılık görevi genel uyarıcı olma görevine aykırı değildir. Aksine bu genel uyarıcılığın birimlerinden bir birimdir. Mesela Allah Azze ve Celle Yasin suresi 6. ayette Ataları azab ile korkutulmadığı için kendileri gafiller olan bir kavmi korkutasın diye diyor. Yine şu şuara suresinde hem şehirlerin anasını ve onun etrafında bulunanları uyarıp korkutasın. Evet. Yine Enam suresi 19. ayette, onunla sizi ve her kime ulaşırsa onları korkutup uyarman için. Şimdi bugün diyorlar ya, ya korkutma diyorlar mesela. Ya olur mu ya? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah diyor ki onları korkut. Allah'ın azabıyla korkut onları diyor. Evet, Allah'ın çok müjdeci olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin mağfiret sahibi olduğunu tabii ki anlatmak lazım. Ama ayrıca korkutmak da gerekiyor. Yani biz maalesef bakıyoruz bu toplum, şu an bakıyoruz gaflette. Rabbimin dini yaşanmıyor. Rabbimin dini insanların hayatında yok. Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre yaşamıyoruz değerli kardeşlerim. O yüzden biz bu toplumu korkutmayacağız da neyle korkutacağız? İnsanlar rahat zaten. Herkes cennet garanti gibi hareket ediyor. Evet. Kendini anmak konuşayım. Rabbim hepimize bu gafletten uyanmayı nasip eylesin. Evet. Sahih Müslim'de e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nefsim elimde olana yemin ederek söylüyorum ki diyor ister Yahudi ister Hristiyan olsun kendilerine daveti ulaştırmamamın emredildiği davet ümmeti diye bilinen bu ümmetten benim peygamberliğimi duyup da sonra da kim bana iman etmezse mutlaka cehenneme girecektir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Yine İmam Ahmet diyor ki Ayşe radıyallahu anh annemiz aşiretini en yakın akrabalarını uyar ayetin nazil olunca Resulullah aleyhissalatü vesselam ayağa kalkıyor kalk ve şöyle buyuruyor. Diyor ki ey Muhammed'in kızı Fatma, ey Abdülmuttalib'in kızı Halem Safiye, ey Abdülmuttalib oğulları Allah'ın azabına karşı benim size herhangi bir fayda sağlayabilmeme imkan yok. Ama malımdan neyi isterseniz benden isteyiniz diyor. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Diyor ki ahirette benim size bir şey yapamam yani. Ama malım mı? Malımdan al ne istiyorsanız alın diyor. Ama ahirette benden bir şey beklemeyeyim. Hey kızım diyor Fatma babam olduğuna güvenme. Benim sana faydam olmaz. Bunu peygamber söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir bakıyorsun ki bugün insanlar birilerini kurtarıcı inan ediyorlar. Kurtarıcı görüyorlar. Yani bugün o diyor ki ben diyor şu şeyhin eteğine yapıştım. Tamam bu şeyhin eteğine yapıştıysam ben kurtulacağım. Yarın bugün bu şeyh ne yapacak? Allah katında bana şefaat edecek, beni kurtaracak. Allah muhafaza ya. Biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki Ey kızım Fatma ben sana bir şey yapama. Peygamber Allah'a en yakın olan insan. E birileri diyecek ki ben ne yaparım? Hatta ismi lazım değil. Bir de diyor ki falancının falan kolundanım dersem diyor azap melekleri ne yapar? Seni bırakır. Allah muhafaza ya. Allah torpil mi geçiyor ya senin cemaatine? Bu ne demektir ya? Evet değerli kardeşlerim kimseye güvenmeyeceksin. İman ve salih amel bizleri kurtaracak olan bunlardır. Bunlara yapışırsak bunlar bizi kurtarır. Yoksa kimse kimseyi kurtaramaz. Evet ben şunun cemaatindenim. Ben bu gruptanım. Ben işte şu efendinin cemaatindenim. Bu Allah'a yakındır. Bu beni yarın bir gün onun cemaatindenim diye de ben torpil geçer Allah. Böyle bir şey yok. Allah'ın torpili yok değerli kardeşlerim. Bu Allah dostuymuş olabilir. Ama Allah dostu sana bir şey yapamaz. Sana Allah dostu kurtaramaz. Evet. O yüzden ibadetleri sadece ve sadece Allah Azze ve Celle yaparız değerli kardeşlerim. Bizler Allah'a yakın olmaya çalışmamız lazım. Bizi de Allah'a yaklaştıran nedir? İmanımız ve salih amellerimizdir. Evet. Yani kalkıp da birilerine yaklaşmaya çalışmayacaksın. Din adamını, ilim adamını ne yapacaksın? İlim adamı gözüyle bakacaksın. Evet. Yani bu hocadır, bu ilim adamıdır. Dersin hocam selamünaleyküm. Bize de dua et inşallah. Yani bu kadar. Ama onun hakkında aşırı gidersen, Allah muhafaza bazı Allah'ın sıfatlarını ona verirsen yok beni her yerde görür. İşte her şeyim ona malum oluyor. Allah muhafaza. Buralara dikkat edeceğiz. Evet. Allah'ın bazı hususlar var ki Allah Azze ve Celle bunu kendisine almış. Demiş ki bu hususlar bana ait. Benim hiçbir dengim yoktur. Benim hiçbir benzerim yoktur. Evet. Allah Azze ve Celle'nin bazı özelliklerini kalkıp birilerini ne yapacağız? Denk tutmayacağız. Evet. Ne diyor? Mesela... Ee, alacağımız diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu an. şu aşiretini en yakın akrabalarını uyar ayetini ince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'i çağırdı Kureyş'i çağırdı genel ve özel seslenerek şöyle buyurdu Ey Kureyşliler diyor Peygamberimiz Ey Kureyşliler kendinizi ateşten kurtarın Ey Kap oğulları kendinizi ateşten kurtarın Ey Abdü Menaf oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Muhammed'in kızı Fatma, kendini ateşten kurtar. Allah'a yemin ederim ki diyor Aleyhisselatü Vesselam, ben Allah'ın azabına karşı size hiçbir fayda sağlayamam. Bitti. Ancak sizin benimle bir akrabalığınız, akrabalığınız vardır. Ben de onun gereğini yerine getireceğim." diyor. Evet. Bunu söyleyen bir peygamberin ümmetiyiz. Daha sonra Allah azze ve celle devam ediyor. 217. ayette ve tevekkel alel azizir rahim. Evet. Ve aziz ve rahim olana tevekkül et diyor. Yani bütün işlerde tevekkül ayrıca nedir? Tevekkül bir ibadettir. Gizli ibadettir tevekkül. Allah'a güvenip dayanma. Ama sadece Allah'a güvenip dayanma. Birilerine değil. Bir iş yapacaksan Allah'a güvenip dayanacaksın. Allah'a tevekkül edeceksin. Çünkü Allah Azze ve Celle bize destek olur. Bize destek verir. Yardım eder. Bizi koruyacak, bizi zafere götürecek ve sözünü yükseltecek yine Allah'tır. Evet. Daha sonra 218. ayette. Ellezi yarake hine tequm. O seni kalkınca da görür diyor. Allah yani o seni kalkınca da görür. Yani o seni son derece önemser. Nitekim bir başka yerde Tur suresi 48. ayette ne diyor Allah? Rabbinin hükmü gelene kadar sabret diyor. Muhakkak ki sen bizim gözetimimiz altındasın. Allah Azze ve Celle ne yapar? Bizi her yerde görür ama Allah sadece. Bizi her yerde görücü sadece Allah'tır. Kişiler bizi hiçbir kimse, peygamber dahil bizi hiç... Her zaman her yerde göremez. Evet. Sadece bu özellik Allah Azze ve Celle'ye. Ama sen ne dersen? Dersen ki falancı da beni her yerde görüyor. O zaman ne yaptın? Allah'a denk tuttun onu. Allah muhafaza. Şirk koştun. Evet. i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki O seni kalkınca da görür. Ayeti namaza kalkınca da görür demektir diyor. Bak. Namaza kalkınca da görür. İkrime de onun kıyamını, rük'ünü ve sucudunu görür diye açıklıyor. Yine Hasan el-Basri de diyor ki, tek başına namaz kıldığın vakit seni görendir diyor. Evet. Daha sonra 219 ve kallu beke fissacidin. Secde edenler arasındaki dolaşmanı da Şimdi bu buyruk hakkında katade rahimullah namazda yalnızken de seni görür. Cemaat arasında iken de seni görür. Yani diyor ya secde edenler arasında dolaşmanı da buyruğu. Evet yani cemaat arasında iken de seni görür. Mesela bir hadis-i şerif var bununla alakalı. Sahih bir rivayet Buhari ve müslim hadisi. Saflarını düzgün tutunuz diyor aleyhissalatü vesselam. Maalesef bugün Müslümanların genel itibariyle camide de özen göstermediği bir olay. Ne diyor peygamber? Saflarınızı düzgün tutunuz diyor. Çünkü ben sizleri sırtımın arkasından görüyorum. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu özellik ne yapmış? Allah tarafından verilmiş. Yani sırtında da ne yapıyordu peygamber? Cemaatini görebiliyordu. Evet. Bezzer ve İbni Ebi Hatim iki yoldan Ebu Abbas'tan bu ayet-i kerime hakkında şöyle dediğini rivayet ediyorlar. Diyorlar ki bu buyrukla bir nebinin sülbünden öbür nebinin sülbüne geçişini ve nihayet Allah onu bir nebi olarak dünyaya getirişine kadarki halini kastetmektedir diyorlar. Evet. Daha sonra Allah en alacağımız en son ayet-i kerime de Allah azze ve celle inne huves semiul alim evet yani muhakkak o her şeyi işitendir bilendir diyor evet her şeyi işiten ve bilendir yani kullarının sözlerini işitendir onların hareketlerini duruşlarını çok iyi bilendir evet ama ne diyoruz Allah'ın dengi yok her yerde bizi işiten bilen sadece Allah'tır Falancı da beni her yerde görür. Falancı da beni her yerde işitir. Falancı da halimi her yerde bilir dersen Allah muhafaza dediğim gibi Allah'a o mevzuda, o sıfatta Allah'a denk tutmuş olursun. Allah'a birlemek çok önemli. İşte bu konularda Allah Azze ve Celle'yi birlemek lazım. Yoksa Allah bizi her yerde görür demek yetmiyor. Allah bizi her yerde işitir demek yetmiyor. Ne yapacaksın? Bir de Allah'tan başka her şeyi bu konularda reddedeceksin. Diyeceksin ki hayır beni falanca her yerde göremez. Falanca her yerde beni işitemez. Sadece Allah görür ve işitir. Evet. Mesela Yunus suresi 61. ayette Allah azze ve celle bununla alakalı şöyle buyurur. Herhangi bir işte bulunsan, onunla dair Kur'an'dan herhangi bir şey okusan ve siz her ne yaparsanız yapınız, o işe daldığınızda biz mutlaka üzerinize şahidiz diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Ama bizler maalesef ki yani Rabbimizin bizi her yerde işittiğini, her yerde gördüğünü, her yerde bildiğini hissederek hareket edemiyoruz maalesef. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim bu ayet kerimelerden ibret alıp hayatımıza geçirmeyi İmanlarımızı arttırmayı nasıl eylesin. Evet, burada dersimize son veriyoruz. İnşallah diğer dersimizde artık şu ara suresini tamamlayacağız. 221. ayete geldik. İnşallah son 221. ayette de ne yapıyoruz? Artık bir dahaki derste bunu tamamlayacağız. Evet, 227. ayete kadar. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Subhaneke Allahumme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve töbü ileyke.